Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Bir kitap fuarının daha bugün son günü. Ee, biz tabii orada olmadığımız için biraz üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Yayınımız var. Evet bugün e, gitmeyenler varsa son şansları e, gidip görsünler. Tabii biraz e, gitmesi ulaşması zahmetli bir yerde ama yine de o kadar kitabı bir arada görmek için... Ya Bulgaristan kitap fuarı denebilir. <gülüyor> sınırda ee, neredeyse. Değil mi? <gülüyor> evet sınırda. Neredeyse sınırda. Ee, nasıl geçti sence fuar? Ee, fuar güzeldi ama bu hafta çok konuştuk bunu ee, seninle yazdık da. Ee, bu seneki teması e, çocukluğum yurdumdur. Çocuk ve gençlik edebiyatı olarak belir, belir, belirlenmişti fuarın ancak... E, Bununla ilgili herhangi bir fazladan bir çalışma yapılmamış yani... yani daha kötü bence durum bir iki bir şey yapmak niyetleri olmuş ama o kadar kötü yapılmış ki evet, yani sergillerden e, sergiler yani sergiler içerik olarak başlıklarıyla. Çok dikkat çekiyor. Ben çok heyecanlıydım. Bir de bir. özel tasarım falan diye duyuruldu evet, bu. Yani evet, yani kitap ormanı diye bir sergi var mesela. Türkiye'de yayınlanmış çocuk ve gençlik kitaplarından bir seçki, kitap kapaklarından bir seçki vardı. E, ama yayınevi yayınevi onları işte yan yana getirip özgün, fotobloklara... özgün resimler bile değil, fotobloklar üzerine. Ha mesela e, illüstrasyon, böyle... evet Türk illüstrasyonları. Yani... İllustratörleri sergisi vardı. Onda da gerçekten insan o özgün işi e, malzemesiyle e, kabili şey her şeyiyle görmek şey istiyor. şey çok kötü. O fuarın var olduğunu bilmeniz için denk gelmeniz gerekiyor fuara. Yani ya De önceden sergi. şey sergiyi e, ya önceden duymuş olmalısınız ya da oradan geçerken falan göreceksiniz. Tabii onun önünde e, dinlenmeye çalışan çok haklı olarak dinlenmek için uygun bir yer olduğunu düşünen öğrenciler aşabilirseniz ancak ulaşıyorsunuz filan yani bayağı baştan savma evet, hani yani... hiç, hiçbir şekilde ufacık bir ciddiyet bile göstermeden yapılmış sergiler mesela Onur yazarı yani e, Gülten, Gülten Dayıoğlu. Dayıoğlu onunla ilgili bir fotoğraf sergisi var. Çok güzel bir sergi Gülten Dayıoğlu'nun işte, yaşamından çeşitli fotoğraflar var çeşitli kareler var. Altına Gülten Dayıoğlu'nun çok samimi bir biçimde çok güzel yazılmış. Yani onun için önemli olan anlardan evet, seçilmiş çok kareler. Çok güzel cümlelerle yani çok samimi tamamen hani bize açmış kendisini yani ve o sergiye denk gelmeniz gerekiyor görmek için yine bulamıyorsunuz falan yani. Böyle bir baştan sağma bir şey ama ben fuarla ilgili en çok geçen sene de bu konuda yazmıştık. E, halledilmesi gereken çok ciddi bir mesele var. Yani sergiyi kötü yapmışlar tamam gelecek sene düzeltirler belki falan ama e, çok ciddi bir güvenlik problemi var bence sergide. Yani öğrencileri mesela hafta içi otobüsler dolusu öğrenci geliyor. Öğrencilerin Oraya gelmeleri de lazım tabii filan. Ama bunda bir düzen bir şey olması lazım. E, hafta sonu yine çok kalabalık. Bunda da bir düzen bir şey olması lazım. Çünkü birisi şaka olsun diye yangın diye bağırsa çıkacak izdamda kaç kişi ölür bilemiyorum yani. Evet ki öyle bir şeye öyle bağırmaya <gülüyor> gerek olmadan zaman zaman izdam yaşanıyor. Aynen e, öyle. İtiş kakış oluyor kavşak noktalarında. Yani çok fena yani işin bu kısmı beni çok korkutuyor açıkçası. Bir sürü çocukla geliyor insanlar işte yani ne bileyim yani zor bir şeyle yani başımıza gelmeden önce halledilmesi gereken bir mesele fuar alanında bu güvenlik meselesinin çözülmesi gerekiyor yani çok anlamsız bir de zaten neyse yani işte o güvenlik probleminin çözülmesi gerekiyor bu çok acil bir yanı ama tabii ki fuara gidip işte binlerce kitabı bir arada görmek yeni çıkmış kitapları bir arada görmek işte yazarlarla çizerlerle karşılaşmak editörlerle karşılaşmak sohbet etmek panellere katılmak bunlar çok güzel o ama hani çocukluğum yurdumdur deyip de çocukları bu kadar ihmal etmek abesleşti gal. Yani hani birazcık daha bir şeyler lazımmış yani orada. Ee, fuara pek çok kitap yetiştirildi yine her sene olduğu evet. gibi. Evet beklediğimiz kitaplar vardı hiç haberimiz olmayan görünce şaşırdığımız kitaplar oldu beklediğimiz kitaplardan biri yani ben sabırsızlıkla ve çok merakla bekliyordum mavi'nin mutluluğu mavi'nin mutluluğu bu ara yetişti ve yayımlandı şu an önümüzde duruyor evet mavi'nin mutluluğu çok önemli bir kitap yani bizim hani aslında kişisel tarihimizde zaten çok önemli bir kişiyi ele alıyor Türkiye için de çok önemli Dünya için de çok önemli bana göre bir insanı ele alıyor Simla Sunay tarafından yazıldı kitap Gökçe Akgül tarafından çizgi roman olarak işte çizildi Editörde Gökçe Ateş Aytu Desen tarafından yayınlandı Desen Tudem'in çizgi roman markası <gülüyor> ee, Kimin hakkında olduğunu da söyle Şimdi oraya geliyorum Kitap Mavi'nin Mutluluğu Bedir Rahmi Evüboğlu'nu ...aslında çocuklara anlatmayı hedefleyen bir kitap... ...Bedirrahmi Eyüboğlu'nu anlatıyor... Onu daha doğrusu tanıştırıyor diyelim... Hı hı. ...yani çünkü hani anlatmak deyince sanki bir belgesel gibi... ...Bedirrahmi Eyüboğlu'nu başlayan... Evet. ...değil... Onun... ...Bedirrahmi Eyüboğlu'yla bir ...hayatına hayat... giriyoruz... ...giriyoruz ve çıkıyoruz bir kesit alınmış... ...o keside işte giren çıkan başka bizimle beraber... ...Bedirrahmi'nin hayatına girmemizi sağlayan belki... ...işte karakterler var... ...Mavi bununla başta geliyor tabi... Ondan sonra Bedir hayatına bir girip çıkıyoruz şöyle ama Bedir Rahmi'nin aslında bir sanatçı kişiliğine girip çıkıyoruz diyelim. Belki bu daha doğru olur. Sanatçı yönüyle tanışıyoruz. Çünkü Bedir Rahmi Eyüboğlu, hani mektupları vesairesi de yayınlandığı için çok başka türlü de hikayelerini biliyoruz aslında. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun... Önemi hani niye bu kadar önemsiyoruz biz Bedrahmi Eyüboğlu'nu? Belki buna da kısaca bir yanıt evet. vermek lazım. Ee, Bedrahmi Eyüboğlu işte şair olarak daha çok biliniyor belki de bilmiyorum hani işte çatal karam, çingenem hani şair olarak daha be, kulaklarımızda yeri var yani aslında ama Bedrahmi Eyüboğlu tabi çok önemli bir ressam. Çok önemli bir mozaik ustası. Çok önemli bir seramik ustası. Yazma ustası. Yazma ustası. Ee, ve e, resim, resim... Yani Cumhuriyet döneminde aslında Cumhuriyet'ten hemen önce işte e, dünyaya gelmiş. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda işte bir bursla Fransa'ya gitmiş. Yani çok zor Abisiyle zamanlarda. Abisiyle birlikte Sabahattin Eyüboğlu'yla paylaşarak hatta. Aslında Sabahattin Eyüboğlu'nun bursunu paylaşmışlar. Evet. Yani bir bursu ikiye bölmüşler. E, ve o da işte orada gitmiş e, çeşitli atölyelerde. O sırada Ernestin'le tanışıyor. Sonradan Ernestin Eren oluyor Bedrami Eyüboğlu'nun eşi. Ereneğioğluup ee, ve işte Türkiye'ye tekrar dönüyor ve Türkiye'de e, var olma Savaşı veriyor bir sanatçı olarak var olma savaşına girişiyor ee, gidip işte Fransa'yı vesaireyi gördükten sonra Türkiye'ye dönüp e, kendisi için yeniden bir resim kuruyor Aslında evet. yani bir resim ...dili kuruyor, resim an... nasıl nasıl diyeyim bilmiyorum. Kendine has bir şey Evet, yaratıyor. bir resim kuruyor Bedirah Meyipoğlu ve onun peşinden gidiyor. Bir sürü şeyi deniyor, farklı malzemeler deniyor. Yani sadece şeyi de, kastetmiyorum, seramik, mozaik anlamında demiyorum. Tuvaline farklı boyalar da deniyor işte. Amerika'ya gidiyor, orada bir şey, bir boyayla karşılaşıyor, onu da deniyor Hı. vesaire gibi. Sürekli araştıran, sürekli üreten, inanılmaz yoğun biçimde üreten... ...öğretmek için çok büyük çaba harcayan, sanat üzerine düşünen, düşüncelerini yazan yani... Ee, hiç durmamış. Hiç, hiç durmamış ve e, hani şey derler ya böyle işte Rönesans sanatçısı diye bir kavram vardır <gülüyor> yani böyle işte Leonardo da Vinci. Niye? İşte çünkü icat da yapıyor, resim de yapıyor, düşüncelerini de yazıyor. Hani böyle bir hani, toptan var. yani böyle bir durum var. Hani çok övülen bir durumdur filan. Yani Bedrahmi Eyüboğlu doğal olarak öyle bir adam. Yani evet. o öyle ama orada bir şey daha var. Bunu ben eklemeden edemiyorum. Ne zaman Bedrahmi Eyüboğlu'ndan söz açılsa ben bunu söylemeden edemiyorum. Eren Eyyuboğlu olmasaydı Bedir Rahmi Eyyuboğlu'nu bu, bu, bu, bu kadar hani böyle görür müydük bunu bilmiyorum. Eren Eyyuboğlu'nun çok büyük bir e, desteği olduğunu ve bunun asla ihmal edilmemesi evet. gerektiğini düşünüyorum. Bedir Rahmi Eyyuboğlu anlatılırken bunun asla desteği ihmal edilmemesi gerekiyor. Desteği besleyiciliği var onun. Ya evet ikisi yan yana hani omuz omuzalar ama Eren Eyyuboğlu yani çok sağlam duruyor yani çok sağlam duruyor ve e, Bedir Rahmi Eyyuboğlu da ...çok ferah bir biçimde... E, yani ...benim hissim bu. Okuduklarımdan... Hı -hı. ...ettiklerimden beri Rahmi Eyüboğlu'yla... ...seninle işte karşılıklı konuştuklarımızdan... vesaireden edindiğim izlenim bu. Belki böyle değil ama benim izlenimim bu. E, o yüzden bunu da ihmal etmemek... ...gerektiğini düşünüyorum. Kitap da... ...Mavi'nin Mutluluğu, Simla Sunay'ın... ...işte... E, ...kaleme aldığı... ...öykü Gökçe Akgül tarafından... ...çizgi roman olarak bu da çok önemli. E, bir çizgi roman bu evet. aynı zamanda. Ve şimdi biz... ...bugüne kadar çeşitli sanatçılarla ilgili... E, kitaplara yer verdik. İşte, batı dünyasının çok önemsediği ressamların hı hı. yani bizim için de önemli işte. Onların ya da işte san, farklı sanatçıların e, hayatını çocuklara anlatan işte e, anlayışını çocuklara anlatan hı hı. bazı kitaplara yer verdik. Çeviri kitaplardı bunlar Ve bunların bunlar hepsi hep. çeviri kitaplardı. Şimdi burada elimizdeki örneğin en önemli özelliklerinden bir tanesi Bedirahmi Eyüboğlu gibi bu toprakların ta kendisi olan bir sanatçı ııı e, bu topraklarda anlatılıyor ve üstelik çizgi roman olarak anlatılıyor. Evet. Bu da çok önemli. Yani bu, bu hakikaten başlı bir taşla, başına birkaç kuş evet, bir başlı, başlı başına çok önemli bir e, kitap bu. E, öyküsünde işte mavi diye küçük bir e, kız çocuğu var. E, resim yapıyor. Biraz böyle uyumsuz bir tip. İşte e, hani derslere çok hani uyum sağlayamıyor filan. E, ama e, işte resim yapıyor. Fakat çok e, ilginç sadece kara kalem mi diyelim hani sadece Hı -hı. renk kullanmıyor yani yani işte siyah Kurşun kalemin doğal rengi neyse onunla ya da işte kullandık kalem. E, onunla yapıyor resimlerini ve işte annesi mesela endişeleniyor. Yani öğretmeni bile hikayete ediyor. Öğretmeni endişeleniyor. Yani renk kullanmıyor bu çocuk. Aman ya Rabbi yoksa mutlu değil mi? Fakat hani nedir bilmem bir sürü böyle düşünüyorlar falan. ...işte resim kursuna annesi tabii ilgili bir anne ve işte mavi resim kursundan resim kursuna dolaştırıyor vesaire. Sonunda mavi kendi bildiği gibi resim yapmaya devam ediyor renk kullanmadan. Bu arada işte yan e, ...bina, e, yandaki ev... E, ...yani bu tabi Kalamış'taki... Hı hı. ...Bedrahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu'nun... ...bugün artık müze ev diyebileceğimiz... Hı hı. E, ...evi... ...işte orada... E, ...Eren Hanım... E, işte Mavi'nin annesini ziyarete geliyor. Orada işte Mavi'nin resimlerini görüyor. Çok beğeniyor o vesaire. Derken bir mavi kaplumbağamız var. Aslında tabii kaplumbağa mavi değil. Çünkü Bedri Rahmi onu işte bir boya yaparken üstüne <gülüyor> mavi gerçekten damlatmış. Gerçekten hikayesi olan. Evet, bir gerçekten hikayesi olan bir kaplumbağa. İşte o bahçede dolaşıyor. Mavi o kaplumbağayı bulup sahipleniyor. İşte o sırada Bedrahmi Eyboğlu, Kaplı Mayı vesaire hani hikaye ben hani kısa kısa renk, geçiyorum. Renk aracılığıyla evet. tanışmış oluyorlar Renk aslında. aracılığıyla tanışmış oluyorlar ama e, mavi renk kullanmıyor resimlerinde. Bedrahmi Eyboğlu da renk kullanıyor sadece resimlerinde. Hı hı. Şimdi ben şeyi e, ya bununla ilgili mesela bir dolapkitap.com'da yazdık ya kitapla ilgili. Oraya bir okuyucu yorumu gelmiş işte yani e, sonunda ne oluyor yani onu anlamadık. Hani renk mi kullanıyor sonunda diye sormuş. Dört e, yaşında imiş çocuğu, çocuğunu okumuş... ...hani bayağı heyecanla severe <gülüyor> okumuşlar... ...ve çocuğu sonra kitabın sonunda... ...çünkü Bedrahmi Eyüboğlu'nun birkaç resmi var... ...örnek olarak koymuş... ...farklı üsluplardaki <gülüyor> resimleri... E başka resimleri var mı... ...onları ne zaman göreceğiz falan diye... ...çok heyecanlanmışlar ha, bu yüzden de... ...ama şeyi de merak etmişler... ...yani öykü böyle bir kopuk mu acaba... ...niye hani ne oluyor filan diye... ...böyle bir yorum yazılmış... ...şimdi ben... E, bir yorum üzerine düşünmeye başladım. Yani çünkü pek yadırgamamıştım aslında. Ee, hani renk kullanıp kullanmadığını söylemiyor öykünün sonunda Simla. Ama hani kullanmış mı kullanmamışım? Ben niye yadırgamadım bunu? Çünkü e, kesit olduğu için bu, herhalde ya değil birincisi mi? Birincisi bir kesit. Ama sanki daha bir derin bir yanı var bunun. Yani e, desene verilen önemli hı hı. ilişkilendirecek olursak, mavi küçük bir çocuk Bedrahmi Eyüp da yetişkin bir ressam. Bedirah Meyuboğlu renk kullanıyor. Mavi de aslında desen evet. yapıyor. Yani te, hani şimdi teknik olarak evet desen yapan Bu kadar keskin söylemeyeceğim ama yani yaptığı şey de evet. desen yani bir noktada. Belki o açıdan bir durum vardır. Mavi de hani çünkü onun bir de kalem problemi var mavinin mesela. Kalemle yapmaktan rahatsız bedrahmi Onu fırçayla tanıştırıyor. O zaman çok rahat ediyor falan ama yine de gökyüzünü siyah boyuyor mesela falan hani. Şimdi bir de e, işin bu yanı var. Yani bu belki desen hı hı. ve desen üzerine bir durum var burada. E, bir diğer durum da aslında renk kullanmak zorunda mıyız diye bir soru var. Evet zaten ne yani, Eren Eyüboğlu ne Bedir Rahmi evet. kitapta maviye neden siyahla yapıyorsun sorusunu hiç sormuyorlar. Bu bir tek annenin kaygısı işte öğretmeninin kaygısı. Onların da kaygılarının nedeni acaba çocuk mutsuz mu? Yani resimle ilgili bir kaygı değil zaten evet. o da. Fakat renk kullanmak zorunda değil ki hiç kimse. Yani... Bir Hakikaten de o renkleri ki. ustalıklı kullanmak için deseni desen olmasa bile işin içinde onu çok iyi bilmen e işte, gerekir yani aslında. Aslında sanki bütün bunlara denk geliyormuş gibi geldi bana. Mesela burada saz çalan işte Aşık Veysel 1956 bu mesela sırf siyah yaptı evet. Meyivoğlu'nun yaptığı. İşte Bedrahmi'nin böyle başka çok, sadece siyahı kullandığı başka resimleri var. de var. Bedroslar da var evet. mesela. Yani hani bunlar... Üzerinden de düşünülebilir. Belki biraz daha Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu incelemeyi de gerektiriyordur. Ee, hı hı. Hani bu kitabın üzerine açıp ne yapmış bu adam diye tekrar bir evet. bakmak belki e, gerekiyordur. Yani ben çok kaygılanmadım evet. yani mavinin siyah kullanmaktan vazgeçmemesi ya da belki de vazgeçti de bize söylenmiyor. Yani hiç dert olmadı yani bir benim Bir de resim için. yapmak bir özgürlük alanı istediğin gibi. E, yani. e, orada özgürsün istediğin her şeyi yapabilirsin. Siyahla da yapabilirsin. Sadece fırça kullanarak da yapabilirsin. Yani bütün bunları doğrudan böyle söylemese bile bir yaklaşım biçimi olarak çocuklara veriyor. E, veriyor tabii. Yani Sonuçta böyle bir durum bu. Bir de şimdi bazı ayrıntılar var. Mesela BedrAhmet'i atölyesinden çıkıyor. Atölyesi yakın zamanda alışveriş merkezine dönüştürülecek olan her şey gibi kapısına yani, kilit vurulmuş olan kapısına kilit zamanlarda. vurulmuş olan bahçesindeki ağaçların altında artık oturup çay içemediğimiz, kedilerini sevemediğimiz Narmanlı Han, ee, yani ziyan edilmek üzere olan başka bir yer daha alışveriş merkezi kadar başınıza taş düşsün ne diyeyim? <gülüyor> E, alışveriş merkezlerinin altında kalasınız <gülüyor> yani e, işte Narmanlı Han'dan çıkıyor ve e, hani o ayrıntı orada evet. Narmanlı yazıyor olması çok önemli çünkü Narmanlı Han'a gidip o ağaçların altında bir Kahve içerken biz Bedir Rahmi Evoğlu'na çok düşkün olduğumuz için belki başka sanatçıların da atölyeleri Tabii, var ama. Aliye Aliye e, bir Tabii Aliye Berger'in başka bir, yani sanatçın bir sanatçının Birçok daha... sanatçının atölyesi olmuş. Zamanında orada sanatçılar bir araya gelmişler, oturmuşlar, sohbetlermiş Yani orada bulunmanın başka bir anlamı var. Alışverişten çok başka. Bir kere alışverişte ulaşılamayacak bir anlam var. E, dolayısıyla hani. Ziyan olmak üzere olan bir yer ama onun burada Narmanlı diye yazıyor olması şu kitapta evet. bence çok önemli. Bir de Gökçak Gülün çizerken eklediği bazı ayrıntılar var ki ben onlara bayılıyorum yani. Seslendirmiş değil mi <gülüyor> evet, resimleri çok Çiziyor keyifli. mesela böyle işte ayakkabı boyacısı Çebiş ben ondan nasıl söz etmem. Aa, evet. Bedirah hayatına bir biçimde girmiş bir gerçek bir kişi daha ayakkabı boyacısı. İşte Çebiş bir çingene çocuk ama müthiş ayakkabı boyuyor yani. O da renkli, ee, nakış, renk ve nakış üstasını. Şimdi Bedirahmi Eyüboğlu ve nakış deyince hani arabaların üzerine yapılan nakışlardan, yazmalardan vesairelerden bahsetmek gerekiyor. Yani o kadar çok yönü var evet. ki. Ve e, hani şeye benziyor. E, i̇şte edebiyattan söz ederken mesela böyle büyük harfle edebiyat yazıldığı zaman aslında e, boş konuşmuş oluyoruz bana göre. Ama işte ne bileyim bir minibüs manisini de işin içine kattığımız zaman insani bir şeye dönüşüyor edebiyat. O insaniylik sanatın her alanında karşılığını bulmalı. Bedri Rahmi Eyüboğlu da işte bunu sağlayan yani adamlardan bir tanesi. Yaşamın içindeki ayrıntıları, yaşamın görüyor. içindeki sanatı, yani insana ait olan hani böyle seçkinci olmayan sanatın neredeyse Bedri Rahmi gidip onu buluyor. Öyle bir adam yani zaten. İşte geniş alanlar boyamak, büyük Panolar yapmak da mümkün Bedir Rahmi için. Gidip bir çakıl taşının üzerine bir balık resmi yapmak da mümkün. Yani evet. bu anlayış ve bunları tabii dolayısıyla Çebiş'i de görmek çok anlamlı. Ben zamanı yedim bitirdim. Tabii Bedir Rahmi söz konusu olunca <gülüyor> daha ben de konuşabilirim ama. Ne yazık ki burada kesmem evet, gerekiyor. Gerçekten ee... çok değerli bir kitap. Çok çok güzel. Ma Mavi'nin Mutluluğu e desen tarafından yayınlandı. Simla Sunay tarafından yazıldı. Gökçe Akgül tarafından da çizgi roman olarak çizildi. Şimdi şarkımız çalmaya başladıktan sonra arayan iki dinleyicimize bu sefer bu kitabı iki dinleyicimize armağan edeceğiz. E Şarkımızın da anonsunu sen yaparsan. Evet. Ee, şarkımız bir korsan şarkısı The Pirate Song. The Beatles'dan tanıdığımız George Harrison söyleyecek. Telefon numaramız da 0212 343 4040. 40. Well now ladies and gentlemen the moment you've all been waiting for Mr. George Harrison sings. me all my friends are pirates and the same the bbc i got a jolly roger. it's a black and white and fast so get out of your skull and crossbones and i'll run it off your man Mavi'nin Mutluluğu desen yayınlarından çıkan Mavi'nin Mutluluğu Simla Sunay tarafından yazıldı. Gökçe Akgül tarafından resimlendi. Dinleyicilerimiz Sevda Unuk ve Cem Pektaş bizden Mavi'nin Mutluluğu'nu kazandı. Korsan şarkısının üstüne bir korsanlı kitapla devam ediyoruz. Korsan Kapkara Baykuş. <gülüyor> ee, adı Baykuş olan e, ama kısaca bana Korsan Kapkara Baykuş deyin, <gülüyor> diyen e, böyle çok bitirim bir Baykuş kahramanımız var. Almıla Aydın'ın yazdığı e, bir serinin e, devamı niteliğinde yazıldı bu kitap. E, Korsan Kapkara Baykuş'tan önce dört ciltlik Huysuz Sakar ve Yalnız Baykuş'un Anıları diye bir seri vardı korsan hikayeli Devam ediyor bu seri Yayın Evi Altın Kitaplar Almula Aydın yazdı Demiştim resimleri de Reha Barış'a Ait kitabın Kitabın kapağında katıla katıla gülmek isteyenlere diye bir ibare var Gerçekten ben çok eğlendim Okurken bir kere bir baykuş Olması işin içinde hemen ilgimi çekmişti ama o kadar Komik bir baykuş ki bu başına gelmedik Kalmıyor ee, bu bizim Baykuş en korkunç kork, korsan gemisi isimli bir gemide e, korsan gemisinde e, korsan Baykuş e, korsan karabasan <gülüyor> aslında her şey söylendiği gibi yani evet e, korsan karabasan yönetiminde bir e, gemi bu işte e, korsan karabasan ve diğerleri hepsi gerçekten çok e, şapşal korsanlar <gülüyor> yani gemi baştan sana şapşal şapşalarla dolu bir tane e, bizim Baykuş'un düşmanı işte hasmı diyelim hoşlanmadığı bir papağan kaptanın papağanı var kibirli papağan Freddy sürekli onunla çekişiyor bizimki onun dışında ambar farelerinden çok şikayetçi onlar rahatsız ediyor bizim baykuşu bir de bir gün bu yine birazcık obur bir baykuş bu. Biraz iriyim diyor. Bunun nedeni <gülüyor> normal baykuşlardan azıcık iriymiş. Kemikleri iriyim. mi iriymiş? Biraz çenesine düşkün. Ne bulsa yiyor. Hatta e, sınırı yok yani. Ucu, ucu açık. Sonuna kadar yiyor. Sonra işte midesi kötü oluyor falan böyle. <gülüyor> Habire yani gırtlağına çok düşkün. Yine böyle bir karides avı sırasında kendini denizin içinde buluyor. Düşüyor ağlara takılıyor falan. Bir çocuk kurtarıyor onu ee, ve bu çocuk gemiye o gün yeni gelmiş bir çocuk meğerse kaptanın yeğeniymiş. Çocuğun babası meslek öğrensin diye gemi, porsan gemisine yollamış çocuğu. Ee, bizim Baykuş da çocukları çok seviyor. Zaten çok yıllardır bu gemide bu direkte yalnız başıma bekliyorum falan diye böyle acıkla anlatıyor ki bir çocuk sevimli çocuklar beni keşfetse de arkadaş olsam çok yalnızım diye. Neyse ki işte Yiğit adında bu çocuk e, onun e, ne, keyfini yerine getiriyor. E, ama yani Yiğit'in olması da işleri düzeltmiyor. Bizimki e, sürekli böyle anılarını anlatıyor anlatıyor hep iyimser durumu kurtarmaya yönelik işte çok aklıyla birilerine yardımcı olmaya çalışırken e, anlatırken anlatırken hep şöyle hikayelerin hepsinin ortasında şöyle bir cümleye geliyoruz. Ama ne yazık ki olaylar tahmin ettiğiniz gibi beklediğimden farklı gelişti deyip <gülüyor> o noktadan sonra böyle bir karmaşa her şey birbirine giriyor ve her seferinde bu tüm iyi niyetiyle yaklaştığı halde duruma suçlu duruma düşüyor. İşte Freddy öbür tarafta kasılıyor sevilen kuş o oluyor bizimki yine kötü kuş ortalığı karıştıran sakar kuş konumuna düşüyor böyle kısa kısa hikayelerden oluşuyor bu kitap. Ee, i̇kinci ve üçüncü sınıflar için önerilmiş ama daha küçük çocuklar için de bence akşamları yatmadan önce birer hikaye birer hikaye şeklinde okunabilir. Çocukların eğleneceğini düşünüyorum bu hikayelerle. Ee, serinin daha önceki kitaplarına da öneririm ee, Huysuz Sakar ve Yalnız Baykuş'un anılarını. Orada da e, pem, boya kovasını tepeden döktüğü için pes pembe kesilmiş. Bir baykuşun çeşitli yerlerdeki maceralarını anlatıyor hikayeler. Almıla Aydın'ın yazdığı korsan kapkara baykuş altın kitaplar tarafından çıktı. Bütün çocuklara okumaya yeni başlayan ya da hani okuma alışkanlığı yeni edinen çocuklara güzel bir ter öneri olabilir. Evet biraz hızlı bir sona girdik. Neden derseniz çünkü yine zamanı yedik. Ee, benden kaynaklandı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüle. Kitap dostu sizin okulu sundu.